وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُآدَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا Bilgin olmadığı şeyleri söyleme. Hiç şüphesiz kulak, göz, kalp bunlardan her biri kendisinden sorumludur buyurmaktadır.